sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, aleyküm ve ve berekat. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah hepimize imanın lezzetini tatmayı nasip etsin. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin. Rabb'in duası kabul edilen kullardan eylesin. Vücudunuza sıhhat, gönlünüze bereket, evinize güzellik versin. Eşlerinize, çocuklarınıza tevhidi dinlemeyi, tevhidi öğrenmeyi, yaşamayı nasip etsin. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Evet kardeşlerim, imanla alakalı e, dersimize devam ediyoruz. Geçen haftaya kadar birçok önemli noktaların üzerinde durduk. Bugün de o önemli meselelerden yine başlıklar halinde değinerek devam edeceğiz. Biliyorsunuz iman dediğimizde hani ayeti kerimede ihtilaf ettiğiniz herhangi bir mesele ne yapın? Allah'a ve Resulüne havale edin diyorsa demek ki bu her havale edilen mesele imanda Allah'a ve ahiret gününde iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlı diyorsa ayet aleykümselamun aleyküm selamlarım. Bu da gösteriyor ki imana direkt veya yan yollardan intikal etmeyen, uğramadan devam eden hiçbir mesele yok. Yani imandan ayrı düşüneceğimiz ne bir söz ne bir düşünce, ne bir amel yok. Bunların hepsi imanımızla nedir? Alakalı olan meselelerdir. Hayata bakışımız, ticarete bakışımız, ahirete bakışımız, duyduğumuz halde meseleleri hayata geçirme işimiz veya geçirmeyi geçirdiğimiz, bildiğimiz, hayatımıza geçirdiğimiz halde bir münker gördüğünde müdahale et, edişimiz etme işimiz. Bunların hepsi Neyle alakalıdır? Bizim imanımızla direkt alakalı meselelerdendir. Allah imtihan edildiğimizde kazanan sanlı kullardan eylesin bizleri. Evet. Geçen hafta en son Allah Azze ve Celle'nin her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya nuzul meselesinde kalmıştık. Tabii ki e, inanıyorum diyen insanların bir de inandıkları halde inanmayanlara var. İnandığı halde yanlış şeylere inananlar var. Ee, i̇nandıkları halde Allah'a değil de Allah'a inandığını zannedip Allah'a götürdüğünü zannedip birilerinin peşinde takılan akıllarını, bedenlerini, ibadetlerini kiraya veren insanlar var. Yani biz buna taassup diyoruz mezhep veya taassup, anane, töre diyoruz. Bunlarla insan çakıştığında, karşı karşıya geldiğinde hiç tereddütsüz neye sarılırlar? Törelerine, ananelerine, geçmişten gelen neyse ona sarılırlar ki Kur'an'ın birçok suresinde şu ayetleri görürsünüz. Gelin Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine dediğinizde onlar hayır, atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak biz ona inanırız derler diyor. Bunu Bakara'da, Casiye'de, zuhrufta görebilirsiniz İsra'da. Allah Azze ve Celle devam ediyor ayeti kerimede. Ya hata etmişlerse? Ya anlamamışlarsa? Hala mı diyor? Hala mı onların peşinden gideceksiniz? Maalesef Kur'an'ı okuduğunu zanneden Müslümanlar maalesef bu ayetlere gelince ben birine bunu bir sohbette zikretmiştim sohbetten sonra ayetlere gitmiş bakmış dükkana geldi hocam dedi siz hepimizi müşrik yaptınız niye dedin? ben yan yollardan gitmem diyeceksem adamın alnını şakına söylerim neyse dedim yani imalı konuşmam imalı deyip de ne ahiretimi karartırım ne kendimi yakarım sen kendini niye müşrik hissettin onu bir söyle bakayım dedi bu ayet dedi müşriklere inmiş dedi sen dedi bunu bize yamadın. Ben sana yamamadım ki. Ben olan ortamı söyledim. Sen niye üzerine alındın? Yani niye ihale sende kaldı? Madem müşrikte inmiş bu ayet. Allah ayetin devamında ne diyor? Ya hata etmişlerse. Hala mı diyor? Niye hala ısrar ediyorsun? Niye hakka dönmüyorsun? Yani toplum öyle bir şeye gelmiş ki. Anlatılan doğruyu bile almadığı gibi Allah'ın ayetini neredeyse sorgulayacak. Kim tercüme etmiş bunu? Doğru mu tercüme etmiş? Bu manayı nasıl vermiş? Ha şimdi niye öyle diyor? O kendi ananelerini veya törelerini veya bağnazlığını öğrendiği nereyse, o ne mana yüklediyse, onu duymadıysa ne yapmayacak? İnanmayacak. Mesela şimdi işleyeceğimiz ilk madde Rüyetullah. Allah Azze ve Celle'nin görülmesi. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda tasavvufçu dediğimiz, tarikatçı dediğimiz insanlar kaçta kaçı? Yani yüzdeye vursan yüzde doksanı çıkar değil mi? Peki şeyhleri, şeyhlik iddia ettiklerinde nasıl iddia ederler? Bütün kitaplarını okuyun bakın. Tasavvufla kadriydi, Nakşi'ydi, işte kıllısıydı, kılsızıydı, hırlısıydı, hırsızıydı. Hepsini şöyle bir toplayın kitaplarına. Şişçisiydi, şişsiziydi. Hepsinin ana akidelerinde Allah'ın cemalini görmeyen şerhlık iddia edemez. Yani Allah'ın dünya gözüyle cemalini görmedikçe hiçbiri şeyh ne yapamaz? Olamaz. Peki ehl-i sünnetin iman esasında Allah azze ve celle'nin görülmesi dünyada var mı? Ayetten sabit. Sen onu ne yapamazsın? Göremezsin diyor. O ancak insanla şöyle eldeki ellekide ya perde arkasından konuşur, değil mi? Ya ilham, vahiy ile diyor ya da Cibril'le diyor. Veyah Ayşe annemizin Direkt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir sorusu var. Ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü? Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Miraca çıktı. Ki bir kesim gene inandım diyen insanlardan Miracı da inkar edenler var. Ayrı bir nokta bu da. Allah Azze ve Celle görülecek ama ne zaman? Sahabe soruyor. Biz Rabbimizi görecek miyiz? Evet diyor. Yarın kıyamet gününde Cennette en son nimet olarak Rabbınızı herkes ameli nispetinde ne yapacak? Görecek diyor. Hatta uzun bir kıssanın bir bölümünü nakledeyim. Bunu Müslüm kitabı cennetten naklediyor. O gün diyor cennettikler cennete girdiklerinde ne isterlerse orada olduğunu görecekler diyor. Hasta diyor bir köşkte, köşkün işte e, balkonunda oturuyorlar sarmaşıktan önlerinde meyveler var onu yiyecekler yerinden bambaşka bir meyve çıkacak onun tadı da eşsiz bucaksız o yediğinden çok farklı hatta bir kuş görseler hoşlarına gitse şunu yesek deseler anında pişip önüne gelecek yedikten sonra keşke yemeseydik de cennet kuşlarından bir kuş ol. yanından pır diye kuş ne yapacak havalanıp gidecek diyor uzun bir kıssa ve bunun akabinde Allah subhanahu ve Teala cennetliklere diyecek ki dileyin benden ne dilersen. Uzun bir rivayet. Muhtasaran geçti. Aslında tam zikretmek gerekir bu tür rivayetleri teşvik açısından. Onlar diyecek ki Ya Rabbi ne isteyelim? Gönlümüzden bile geçeni veriyorsun. Yani burada bu kadar nimet varken daha ne isteyelim? Allah azze ve celle onlara diyecek ki diyor siz dünyadayken Başınız dara geldiğinde, sıkıştığınızda bir meseleyi merak ettiğinizde ne yapardınız? E, alimlerimize giderdik. E, Gidin sana diyecek diyor. Orada da insanlar alimlerine gidecek diyor. Ve olayı anlatacaklar ve diyecekler ki Rabbimiz bizi size gönderdi. Onlar diyecek ki diyor, siz dünyadayken nasıl dua ederdiniz? Ya Rabbi bize cenneti ver. Cennette cemalini nasip et. E, İsteyin sana diyecek diyor. Ve oradaki insanların cemali görme isteği doğacak. Ve Allah da azze ve celle onlara ne yapacak? Ameli nispetinde gözükecek. Ve onlar da ameli nispetinde Rab'larını ne yapacak? Görecekler. Bizim itikadımız, ehl sünnet itikadı nedir? Budur. Ama kafirler her ne kadar seslenseler de Allah azze ve celle onlara ne yapmayacak? Gözükmeyecek, icabet etmeyecek. Ve melekler onlara diyecek ki, Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Siz ne yaptınız? Yalanladık, yüz çevirdik, kulaklarımızı tıkadık. Bugün de size sizin sözleriniz, sizin feryatlarınız ne yapılmayacak? Duyulmayacak denecek diyor. Ruyetullah mümin kulların cennette Allah'ı görmesine iman, iman esaslarının ana maddelerindendir. Dünyada Allah Azze ve Celle ne yapmamıştır? Görülmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam görmemiştir. Musa Aleyhisselam alakalı kıssayı hatırlayacak olursanız daha ne olmuş? Nuru tecelli ettiğinde parça parça olmuş ve Musa Aleyhisselam sırtının üzerine korkudan düşmüş. Ne yapmıştır? Bayılmıştır. Ama ahirette en son nimet olarak ne yapılacak? Görülecek. O da Allah'ın dilediği şekilde keyfiyetini ne şekilde olduğunu ne yapamayız? Bilemeyiz. Allah'ın takdir ettiği şekilde tecelli edecek. Takdir ettiği şekilde de mümin olan kullar ne yapacak? Cemalini görecek. Allah Azze ve Celle hepimize görmeyi doya doya seyretmeyi nasip etsin. Çünkü cennetten alakalı nefse hoş öyle ifadeler geliyor ki insan hangisini okusa bir şekilden şekile giriyor. Cennete girmek için yani Hangi ameli yapacağını ne yapıyor? Şaşırıyor. Düşünün oruç tutan niye tutuyor? Namaz kılan niye tutuyor? kılıyor? Sadaka veren veya Allah yoluna cihada giden niye gidiyor? Çünkü Allah'ı razı edenin Allah'ın bir mükafatı var. İşte cennette öyle nimetler var ki gözün gönlün idrak edemediği gibi. Edemediği şeyler. Ama bu işte onlardan daha üstün ne var? Bir nimet. İşte bunu anlayasınız diye meseleyi böyle biraz uzatıyorum, yayıyorum. Yoksa direkt söyleyip geçti mi anlamak nedir? Mümkün değil. E tabi anlayan insanların da anlayışları farklı olduğundan hemen anlayanlar da var. Biraz geç anlayanlar da var ama anlatan adam hemen anlayandan geç anlayanı ne yapacak? İkisini de hesaba katacak. ikisini de anlayışını kolaylaştıracak. Sen anla deyip Atıp ne yapmayacak? Gitmeyecek. Niye anlamadın? Ey gavur da demeyecek sonra. Değil mi? Evet. Cehaleti ortadan bir kaldıracak. Evet. Ama maalesef bu konuda e, bu ümmetin gerçekten içinde büyük müşkülata düşen insanları var. Hala da bu insanlar devam ediyor. ve Hatta e, Allah'ı görme meselesinde o kadar olayı aşmışlar ki işte kutup, kavs, kavs azam, üçler, beşler, yediler, kırklar hep bu Allah'ı görmeyle gündeme gelen haşa e, meselelerdir. Ama gördükleri Allah değil. Ne görmüşler? Şeytan görmüşler. Evet. İmanın hakikatine baktığımızda kardeşlerim, iman söz, amel ve ilimdir. Ameldir. İtaattan artar, isyan ile azalır. Her kim daha çok itaatta bulunursa, onun imanı ne yapar? Artar. Kim ne kadar günah işlemişse, masivadaysa, dünyaya dalanlarla dalmışsa, namazı son vaktine bırakmışsa, Allah'ı az zikretmişse, el kendine olduğunda müsrif, İslam'ı olduğunda cimrileşmişse, ağzı toplum içinde hayır, baş başa kaldığında her türlü melaneti işliyorsa, yani insan ters düz olmuşsa, duyguları karışmışsa e, elbette ki bu insanın imanı ne yapılır? Sorgulanır. Ama her ne kadar iman hardal tanesi kadar da olsa iman o insanda mevcutsa bu insanın neticede cennete ne yapacak? Girecek. Ama gönül istiyor ki ahlaklı, düzgün ameli yolunda iman ehli insanlar olsun. Ama maalesef ee, bu böyle değil ama e, iman meselesine girme sebeplerimizden, asıl sebeplerimizden birisi de bu. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda insanlar yazı olsun, kitap olsun, konuşma olsun, söylem olsun, insanlara takındıkları tavır olsun hep kadı olarak meselelere bakışı seçmişler. Bir davetçi e, yolunu ne yapmamışlar seçmemişler. Yani hangi fırkaya giderseniz gidin, bu meselede bir yargılayıcı, kadı rolünü oynayan bir pozisyona düşmüşler. Halbuki e, her gün insanlar bir ya da iki kere o evden çıkmadan en son neticesinde nereye bakarlar? Bir aynaya bakarlar değil mi? Aynaya baktığında insan sadece ne yapar? Kendini görür saçının dağınıklığına, gözündeki çapağa bakacağına, ruhundaki yanlışlıklara baksa, kendini düzeltmeye çalışsa, bu meselelerin, hatta bu fırkaların çoğu, otomatikmen kendiliğinde ne yapar? Kalkar. Bugün harici dediğimiz, tayfayı ele aldığımızda, bakın hepsi e, cahil insanlardır. İbn i Teymiye'nin dediği gibi, tabi dediği insanlar bozuluyor, biz cahil değiliz. E gavur mu diyeyim size diyor. Cahil demesek bunlara, ne diyeceğiz? Gavur, Gavur demez zorundasın. Müslüman dedikleri kimse yok ki. Herkese ne yapıyorlar? Kafir diyorlar. En son baş edemiyorlar. Milletin olmadığı yerde bir boy aynası koyup karşıya geçip günde en az üç kere kendilerine diyorlar. En sonunda kafayı yiyorlar. E şimdi bu insanların düştüğü nokta bu. Dinden herhangi bir meseleyi sorun. Bilmiyorsa biri onlara göre nedir? Kafir. Aynı soruyu onlara sorun. Cevap yok. E niye siz gavur olmuyor? Biz diyor tevhid değiliz, Biz öğreniyoruz diyor. Valla ben de öğrenirim. Ya yani papağanın yanında her gün la ilahe illallah diyor adam papağanı fatih okumaya başlıyor ya. E şimdi Fatih'e okuyan birini imamla mı geçireceğim ben papağanı? Onun için ilim dediğinde ilim öğrenmek bütün Müslümanlara nedir? Farzdır. Ya sen niye biliyorsun? Niye bilmiyorsun? Sen bilmiyorsun gavursun. Bu ifade yok yani. Bu yok. Ve bütün peygamberlerin geliş sebebi insanların yanlışa düştüğü noktayı onlara ne yapma? Göstermek. Oturdukları yeri gösterme. Onlar da tövbe edip doğru yolu ne yapma? Seçme veya seçmeme. Olay budur. Onun için kardeşlerim imanın imanın hakikatinin şubelerinin artmasının, eksilmesinin çok iyi anlaşılması gerekir. Ehl-i sünnetin dışında bütün fırkalar sapmıştır. Hangi taifeye bakarsanız bakın, iman meselesinde müşkülata düşmüşlerdir ve bu müşkülatları da bütün fırkaların birbirini tekfir noktasına getirdiğini görürsünüz. Çünkü imandaki yanlışlık aynı zamanda faile de yansımıştır. Şimdi fiilde yanlış anlaşılma faili ne yapmıştı yanlış anlaşılmaya getirmiştir yani fiil hırsızlıksa sahibi nedir Hırsızdır. Eğer fiil şirkse sahibi nedir müşriktir E şimdi bu yanlış anlaşıldığında aynı o e, yaşer Nursuz pis Türk mi ne vardı bir öldü gitti ehli sünnet şey ehli kitabı yapmış olduğu tercüme etmiş olduğu mealde ne yaptı cennete götürdü Bakara'da Araf'taki ayette ne diyor? İşte İsa'ya inanan, Musa'ya inanan, İbrahim'e inanan o sahabilere korku yoktur. Onlar asla mahzun olmayacaklar. Bu ayeti getirdi ne yaptı? Onlara müşrik kelimesini, kafir kelimesini ne yaptı? Kaldırdı ve mümin sıfatına getirdi. Ve ondan sonraki ileriki adımda da ne yaptı? Ehli kitabı normal bir hale getirdi. Dedi ki bugün de olsa Tevhid ehli olabilir. Bugünkü ehli kitapta cennete ne yapabilir? Girebilir. Ne yaptı? Kavram kargaşasını oturttu. Müslümanların veyahut buna inanan Müslüman takımını anlayışını bozarak ne yaptı? Kavramlara bakışı çatallaştırdı. Ve bu sefer birinin mümin dediği öbürü ne oldu? Kafir oldu. Hatta öyle bir taife var ki yoyo vafkı mı ne? bu Süleyman Ateş daha önce akıllıydı, sonra beyni mi sulandı, ne yaptı, bir yere gitti, geldi, bu değişti. Hayızlı kadına veyahut başaçık kadına, rujlu, cicili, bücili kadınları erkeklerle aynı safa tutturdu. Cuma namazını mesela Hacı Bayram'a getirtti milleti, ayrı bir şeyler ortaya çıkardılar. Şimdi bunları niye anlatıyorum? İman anlaşılmayınca, insandan sudur edilen amel de imanın neticesinde olması hasebiyle, yanlış anladığını aynı şekilde doğru diye gündeme ne yapabiliyor getirebiliyor. Bir de sistemin kendilerine sağladığı esneklik güçle ne yapabiliyorlar? Kendilerini haklı pozisyona getiriyorlar. Halbuki haklılığın veya haksızlığın ölçüsü nerede? İnsanda değil. Güçte değil. Rejimde değil. Alimde de değil. Nerede? Kim göndermişse bu vahyi, ölçüde doğruyu yanlış anlayacaksan oraya uğrayacaksın. Orada tartacaksın. Kur'an ve sünnet çizgisinde ne yapacaksın? Meseleye bakacaksın. Bugün iman sadece söz ve ameldir. şey e, tasdik ve ikrardır. Amel imandan bir cüz değil diyorsa e, bu adam ne yapmış? Hata etmiş. Amel imandan nedir? Bir cüzdür. Ameli imandan kabul edip de şubeleri kabul etmezse tam ne olur? Nezdî veya tekfirci veya harci dediğimiz insan olur. Sen buna ne anlatırsan anlat, o da o Başka hiçbir şey demez, anlamaz. Niye? Çünkü ona bu şekilde iman anlayışı anlatılmış, yalan söyleyeni de ebedi cehenneme atar. En ufak bir hata işleyende ne yapar? Cehenneme atar. Çünkü iman anlayışı buna ne yapmış? Bunu vermiş. Ama hadis-i şeriflere baktığımızda Ebu Zer rivayeti ortada. Ne diyor? Hırsızlık yapsa da, zina etse de, hartten kaçsa da ziyadelikleriyle geliyor. İçki de içse ne yapar? Cennete, cennete girecek. girecek. Ha bunlar işletip cennete mi? Hayır. Günahın nispetinde neyse kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa cennete ne yapacak? Girecek. Ehl-i sünnetin iman, itikadı nedir? Anlayışı demiyorum. İtikadı budur, inancı budur. Bunun dışındaki inanç, ehl-i sünnet inancı değil kardeşler. İtikadı değil. Yine ehl-i sünnet yani tevhid ehli insan, tevhid ehlinden ve Müslümanların kıblesine yönelerek namaz kılanlardan bir kimse Allah'a karşı tevhidi ayakta tutarak ve Allah'ın onlara farz kıldığı biçimde yaşayarak bir ya da daha çok küçük yahut büyük günah işlerse bu durumda bu kimseler günah sebebiyle tekfir edilmez, kafir olmaz. Ve bu kimselerin bağışlanması için Müslümanlar ne yapar? Dua eder. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıblemize dönen, kestiğimizi yiyen, selamımızı alan, namazımızı kılan Müslümandır diyor. Tevhid ehli birisine ibadet eden, namaz kılan, tevhidi ayakta tutan, farzları yerine getiren, yaşamaya çalışan bir insan, küçük ya da büyük, tabii eğer bu işlemiş olduğu günah İslam'dan çıkaran bir naslan gelen bir ifade değilse, bu insana <gülüyor> kafir demek nedir? Mümkün değildir. Çünkü günah işleyen insan, her günah işledi diye tekfir ne yapılmaz? Edilmez. Bu iman esasıdır kardeşlerim. Bu da ayrıldığımız önemli noktalardan bir tanesidir diğer fırkalarla. Çünkü Allah Azze ve Celle şirkten başka her günahı ne yapıyor? Affediyor. Şirk müstesna diyor. Ama öyle tayife türüyecek ki diyor yaşları genç, hülyaları bozuk. Kıldıkları namazın yanında sizin namazınızı beğenmeyecekler. Tuttukları oruçların yanında sizin oruçlarınızı ne yapmayacaklar beğenmeyecekler. Puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar. Ve okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Kim bunlar? Ali radıyallahu an gibi ilk inanan, iman eden, aleyhissalatü vesselamın kızını verdiği ve dördüncü İslam halifesi olan birini öldürdükten sonra secdeye kapanıp Allah'a hamdolsun ki Ali'yi öldürmek bana nasip oldu diyen asalak, zihinleri kirli, harici, tekürcü dediğimiz topluluklar. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Ortam, yaşadığımız ortam böyle devam ettiği müddetçe bunların sayısında da azalma değil, maalesef çil gibi artma maalesef olacağı ortada Allah bizlere hayır versin ez cümle günahlar üç kısımdır Allah'a karşı, kullara karşı ve nefse karşıdır Allah Azze ve Celle kendisine karşı işleneni affetmez yani şirk boyutu kullara karşı işlenene karışmaz yani kul hakkı nefse karşı olanaysa meşiyetine kalmıştır dilerse azap eder dilerse affeder ama bu iki taife, yani bunların ikisi de neticede cennete ne yapacaktır? Girecektir. Ama Allah Azze ve Celle bir kulu yarattığı halde ona nitler, eşler koşan asla cennete ne yapamayacak? Giremeyecektir. Ehli sünnetin iman esasları kısaca budur. Geniş olarak tafsilatlı ileriki meselelerde buna gireceğiz. Evet, yine iman esaslarından bir tanesi, önemli noktalardan bir tanesi Namazı terk edenin durumu kardeşlerim. Bu meselede her meselede olduğu gibi ihtilafa düşen insanlar olmuştur. Kendi bünyemizde bile e, inanan insanlardı. Ama naslar çok açıktır. Ayetlerde olsun, hadislerde olsun e, namazı kılmayanın müşrik, kafir, İslam'dan nasibi olmadığı, Firavun'la, Haman'la, Karun'la haşredileceği meseleleri çok nettir ve çizgiler kalındır, hassastır. Maalesef hiç ihtilaf olmayacak derecede meseleler olmasına rağmen bağnazlık, demin de dediğim gibi taassup veyahut at gözlüğünden bakma, at gözlüğünden bakmanın nasıl olduğunu bilir misiniz? At öyle bir göz yapısına sahip ki 360 derece görür. O yüzden atlar yola çıktığında Sahibi sağdan soldan önden arkadan herhangi bir şey geldiğinde atlar sağa sola gitmesin parlamasın yükü düşürmesin veya zarar vermesin diye onun şöyle kenarlarına kapak takarlar. At nereyi görür? Sadece bir istikameti görür. İşte bir insan da at olmadığı halde gözüne at gözlüğü takarsa ne olur? At gibi olur ak gibi bakar. Sadece bir istikameti görür. Başka hiçbir yeri ne yapmaz? Görmez. İşte bu meselede de ne kadar meseleler net olsa da e, iman anlayışı dediğimiz, imanın tanımı dediğimiz, demin dedik ya kalbin tasdiki, dilin ikrarı amel imandan bir cüz değildir itikadına sahipsen e, namazı, terki e, ne, fırsat bile ne yapmıyor? Kalmıyor. Amel imandan bir cüz Değil ki bunun e, İslam'daki hükmünü konuşalım. Hükmü bile daha başlamadan ne yapıyor? Bitiyor. Kendi içimizde ise Allah kendisinden razı olsun. Şekalbani'nin bir risalesi var bu konuda. Tabii geçmişten İbni Kayım'ın da iki risalesi var. Ama hangisinde tercihi hala merak ediyorum. İkisini de getirmiş ortada bırakmış. Nerede olduğunu söylememiş. E, Şekalbani Allah kendisine rahmet etsin. Namazın terkini İslam'dan çıkaran küfür olarak görmüyor ama öyle bir rivayet getiriyor ki Allah şeyhe rahmet etsin. Tabi insan hata edebilir. Hakim e, iştahat eder, isabet ederse iki, hata ederse Ecir Hadis çok net, açık. E, keşke herkes böyle düşünse namazın terkinde ki bu şekilde hata etse diyeyim. Hadis İbn-i Macede geliyor kardeşler. Ee, hepinizin bildiği malum duya duya ezberlemişsinizdir. Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün ne yapacak? Eskiyip gidecek diyor. O günün çok yaşlarına insanlar diyor geldiğinde haç nedir, nusuk nedir, oruç nedir sorduğunda onlar biz bunlar nedir bilmiyoruz. Biz yaşlılarımıza atalarımıza la ilahe illallah sözüne eriştik. Biz dinden bundan başka bir şey bilmiyoruz. Şimdi bu hadis e, zikreden ravi, hadisi söyleyen sahabeye soruyor Huzeyfi'ye. Bu söz onları kurtaracak mı diyor. Yani hiçbir amel yok. Sadece bu kelime var. İki, üç ya da dört kere sorduktan sonra her sorulanda sukut ediyor sahabe. Evet diyor, kurtaracak diyor. Şimdi elbette çok önemli bir rivayet. Ama hadiste çok net, açık. Hiçbir şey bilmiyor adam. Yani la ilahe illallah kelimesinden başka hiçbir şey ne yapmamış? Duymamış. Bunun için geçerli evet. Ama camiyi görmüş, ezanı görmüş, namazı görmüş, İslam'ı görmüş, bir şeylerden farkına varmış bir insan için aynı şeyi söylemek nedir? Mümkün değildir. Yani hütçe tıkanesi olmuş. Namazın önemi namazın meselesi dindeki yeri anlatılmış ve hala böyleyken bu insana aynı şekilde mazur ne yapılmaz denmez. ehli sünnetin şünnetin itikadı bellidir. Aleyhissalatü vesselam onlarla bizim aramızdaki nam e ahit namazdır. Kim namazı terk etmişse o ne yapmıştır? Küfre düşmüştür. Şirke düşmüştür veya kafir olmuştur. Veyahut kim namazı terk ederse Allah'ın zimmetinden ne yapmıştır? Çıkmıştır, beridirdi, diyor, bitmiştir bu. Allah bizleri affetsin, Allah bizlere yardım etsin. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda namaz meselesi özellikle öyle bir işlenmiş ki kardeşlerim, işte sen asla bak, inkar etmediğin müddetçe bir şey olmaz. Veyahut sen kılma. Yarın kabirde kızgın sacın üzerinde kıldıracaklar. Veyahut onun bunun gibi hikayelerle ne yapmışlar? Bizleri avutmuşlar. Halbuki namazın önemini anlatan o kadar çok ayet var ki o namaz ki sizi her türlü fahşadan ne yapar? Korur diyor. Veyahut kulun ilk bakılacağı amel nedir? Namazdır. Ondan geçerse her şeyden ne yapar? Geçer. Eğer senin namazın yoksa seni hangi kötülükten hangi amelin koruyacak Allah aşkına? Bir yıldan yıla gelen belki hatırladığın böbrek ağrın tutar, şekerin çıkar. Aslında büyük konuşmayalım başımıza gelir Allah muhafaza. Miden ağrır ya da kutuplara gitmeye kalkarsın. Yani bir Ramazan ayını tutmamak için 50 tane mazeret uydururlar. Benden rahat nefes alıp Ramazan ayına gelince nefes darlıyor olanlar artık her neyse. E, haç zaten işte gidemiyorum, burada çıkmıyor. Onu da öyle salla. Ne kaldı geriye? Zekat. Adam zekattan alakalı o Bana düşmez ki ya diyor. Kala kala bir sağlam şehadet kaldı. O da sağa sola bakarak nar atarak. Başka bir şey yok. Ama durum öyle değil. Bu namaz insanı her türlü kötülükten ne yapar? Korur diyor. Bu namaz aynı bir nehre benzer diyor. Giren tertemiz olur. Ne yapar? Çıkar. Bu namaz insanı günahlarından ne yapar? Temizler. Her attığın adımda sevap, her attığın adımda namaza giderken ne var? Günahın silinir. Bir cuma bir cumaya kadar. Yani o kadar çok rivayet geliyor ki namazdan. E sen bunları işlemeyince nereden aranacaksın? Yani en temiz sulara da gitse, belki dışın temizlenir ama o içteki kir, senin dışına da diline de ruhuna da geçmişse seni hiçbir şey ne yapmaz temizlemez. Allah bizleri affetsin mağfiret etsin İslam'da iman esaslarından birisi de namazın İslam'daki terki dinden çıkaran bir nedir terktir. İnandım dediği zaman bir insan ne yapacak namazını kılacak hatta buluğa ermeden bile bir çocuğa namazı ne zaman emredin diyor 7 yaşında. 10 yaşına geldiğinde ne yapın? Kılmıyorsa dövün. Halbuki buluğa erme yaşı en son nedir? Hani ortalama gelen bakın diyor kası kaltı ya da koltuk altları kılanmışsa 13-14 yaşındadır erkek. Kız çocuğu için farklıdır. Konuşmuyorum kız için. Onun çok farklı iklime göre değişiyor. Ama savaştaki o meselelerden ele alıyorum. Yani 7 yaşında ne var? Ya 14 yaşında bu çocuk mükellef oluyor. Ama 7 yaşında ne var? Bir alıştırma var. Demek ki o insanın insanlığı yani o çocuğun da İslam'a adım atması, tevhid ehli olabilmesi için yine iş yolu nereden geçiyor? Namazdan geçiyor. E sen bu namazı İslam'dan çıkaran küfür görmezsen ne olur? Aynı böyle allı şanlı, çağdaş modern bir toplum olur işte. Eh Yine iman esaslarına baktığımızda şefaat, havuz, ahiret ve hesap ehli şünnetin inançlarındandır. Şefaat Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği bir meseledir. Maalesef Muhammed ümmetiyim deyip de şefaatini yapan, inkar eden insanlar vardır. O da İnkar etmeleri nedir? Akli e, bir aldatmayla inkara gitmişlerdir. İşte ben amel edeceğim, edeceğim, edeceğim. Allah adaletlidir. İşte şefaat ettim, haydi cennete gir. Böyle bir şey yok. Ben amel edeceğim, o etmeyecek. Şefaatla cennete girecek deyip sırf akli çelmelerle, zihnin meşgul olmasıyla ne yapmışlar? İnsanlar yanılgıya düşmüşlerdir. Aynı bazı alimlerimiz anlatır ya teşbih daha hata olmasın. Şeytan bir gün oturmuş. Kadının birisi de inek sağıyormuş. Ne yapayım ne yapayım da ben bunu yoldan çıkarayım. Tutmuş orada bağlı olan kazıktaki buzağının ipini gevşetmiş. Buzağa biraz sallanmış gitmiş ineğe emmiş. İneğe emince tutmuş sağlan sütü dökmüş. Sağan kadın da tutmuş gelin bir odun vurmuş buzayı yıkmış. İnek de yavrusuna saldıranı görünce buynuzlamış kadını yıkmış öldürmüş. Bunu gelen kayınpeder tutmuş ineği öldürmüş. Başında tüfekle dururken oğlu görmüş bakmış karıyı öldürdü zannetmiş. Tutmuş babasını öldürmüş. Sonra doğruyu öğrenince tutmuş geldiğini öldürmüş. Yani şeytanın insanı öyle ifsat ettiği yerler hani hikaye anlatıyorlar da. Şefaat meselesi veyahut havuz meselesi veyahut ahiret, kabir azabı birçok meselenin ifsad olduğu noktalarda hep akli çelmelere insanların düştüğü noktalar. Halbuki gelen vahyi şu Allah'ın verdiği akıl melekesiyle ya öğren, hayatına geçir. Ya kafanı bir çalıştırmaya değil, o anlatılanı öğrenmeye, hıfzetmeye alıştırsa. Doğru cennete gidersin. Ama yok. Allah yaratmış. Niye yaratmış? Nasıl yaratmış? Oraya burnunu sokacak. Adam soruyor. Bir gün iftara gittik. Zengin, şımarık bir a. Biz diyor niye rüküde eğiliyoruz diyor. Müftü de çağırdı. Burnunu şöyle tuttu. Eğil bakayım. Buraya burnunu sokma. Allah böyle istiyor diyor. Yani ibadetleri Allah böyle istiyorsa... Sen ne aklını, ne burnunu oraya ne atmayacaksın? Sokup da imanından olmayacaksın. Bakın şefaati inkar eden az topluluk yok. Halbuki ayet-i kerime var. Şefaat Allah'ın izniyle kime? İzin verdiklerine. İzin verdikleri kime şefaat edebilir? O da izin verdiklerine. Ve aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ezan okunurken bana ne yapın ezanın kelimelerini Arkasından tekrarlayın. Sonra vesileyi okuyun. Yani e ezan duası dediğimiz. Sonra ne diyor? Muhakkak ki diyor bu makam bana verileceğini umuyorum. Kim diyor ezandan sonra vesile duasını okursa şefaatim ona vacip olur diyor. Veyahut büyük o şefaati uzda dediğimiz büyük rivayete baktığımızda o gün kıyamet gününde insanlar meydanda toplandığında tek tek ulul peygamberlere gidecekler. Hepsi bir mazeret sunacak. İşte ben işte şeytan oldum, günah işledim, yasak ağacı işledim. Cennetten kovuldum. O işte ben diyecek şunu yaptım. O kavmimin helakını istedim. O ben adam öldürdüm. En son ne yapacak? Ali sallati vesselam'a gelecekler. Allah Resulü ne diyecek? Hah, tam adamına geldiniz. Çünkü her peygambere verilen bir dua var. Her peygamber onu ne yaptı? Dünyadayken kullandı. Allah reçel aleyhissalatü vesselam ise bunu ne yaptı? Ahirete saklamıştır. Şefaat haktır. İnkarı küfürdür. Bunun şartları vardır. Elbette ki alel değil ama her kim iyilik yapmışsa zerre kadar bunun mükafatını ne yapacak? Göreceğin. Kim zerre kadar bir şer günah işlemişse onun da cezasını ne yapacak? Çekecek. Ama Allah'ın bir de neydi, neyi vardır? Mevşiyeti vardır. Dilerse azap eder. Dilerse affeder. Mesela Allah şu iki kişiye güldü diyor. Allah Resulü gülüyor aleyhissalatü vesselam. İbni Mesud da anlatırken gülüyor. Sonra meseleyi anlatırken hatırlıyor musunuz kıssayı? Bir adam müşrik mümin birini öldürüyor. Şehit oluyor. Sonra öldüren iman ediyor. Onu da tutuyor, bir müşrik öldürüyor. O da onun yanına gidiyor. Yani düşünün, Allah bu iki kişiye gülü öldürürken neyle öldürdü Hırsan? Karşı dinden diye. Veyahut e, vahşi geliyor. Allah hamdolsun ki diyor, Hamza'nın ölümü benim elimden oldu dediğinde sahabelerden kılıç çıkaranlar bile oldu. Ya niye böyle kızıyorsunuz diyor. O zaman ben müşriktim diyor. Eğer Hamza ben öldürseydi ben cehenneme girecektim diyor. Ama bak diyor ben öldürdüm şehit oldu. Cennete girdi öyle bile olsa söyleme diyorlar. <gülüyor> yani çünkü ağır bir mesele. Yani bunlar basit bir mesele nedir? Değildir. Allah'ın bir kaderi vardır. Allah'ın bir niği vardır. Hikmeti, hidayeti vardır. Kim hidayeti ererse kurtuluşa ne yapmıştır? Ermiştir. Ama şefaat haktır. Bunu kimse ne yapamaz? inkar edemez. İnkar ederse Allah'ın razı olduğundan razı ne yapmama? Olmamadır. Onun dışında tevhid ehli insan muhakkak şefaata erecek ve cennete ne yapacaktır? Girecektir. Yeter ki tevhidini şirkle kirletmesin. İmanına zulüm bulaştırmasın kardeşlerim. Yine havuz haktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sana'dan daha büyük ve gökteki yıldızların ibriklerinden daha fazla e, ibrikleri kupaları olan ne yapılacak? Kevser havuzu verilecektir. Bu haktır ve müminler oraya gidip o kevser havuzundan ne yapacaktır? İçecektir. Bu iman esaslarından bir esastır. Bunu inkar eden birçok ne vardır? Taifeler vardır. İnkar etse de etmese de bu nedir? Böyledir. Ama orada öyle insanlar gelecek ki o havuzdan bunlar ne yapılacak? Uzaklaştırılacak. Uzaklaştırılan kim? İmtina eden, dinde ayak diriyen, sünnetten bir başka bir yol tutan ve bidat işleyen insanlar havuzdan ne yapılacak? Uzaklaştırılacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya Rabbi bunlar benim ümmetim dediğinde Allah azze ve celle evet onlar senin ümmetin ama bunlar senden sonra başka yollara ne yaptılar? Suluk ettiler. Yeni yeni sünnetler yani bidatlar iddiaz ettiler diyecek ve aleyhissalatü vesselam onlar uzak olsunlar, onlar uzak olsunlar diyecek. Ve onlar o kadar geniş, o kadar ıbrıkları olan bir havuzdan ne yapılacak? Uzaklaştırılacak. Allah kevser havuzundan kana kana içenlerden eylesin. Oradan kovulanlardan bizleri eylemesin kardeşlerim. Evet. Yine e, ehli sünnet inancından yani iman esaslarının asıllarından ki buraya kadar işlediğimizin hepsi asıl. Önemli meselelere dokanıyoruz Dikkat edin buralara. Muahhit olan, tevhid ehli olan birisi şu cennetlik ya da şu cehennemlik ifadesini kullanamaz. Asla bu nedir? Caiz değildir. Bakın hadis-i şerife Ey Allah'ın Resulü diyor müminlerden bir kuş cennete hoştu diyor. Sahabelerden yeni doğan birinin çocuğu ölüyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Öyle, Öyle deme ya. Şey diyor. Allah cenneti yaratmıştır. Cennet için Ehil yaratmıştır. Cehennemi yaratmıştır. Cehennem için ehil yaratmıştır. Onlar yaşasaydı ne üzerine yaşayacaktı, ne üzerine ölecekti kim bilir? Hiçbir şey diyemiyorsun bak. Veyahut i̇bn Abbas'tan gelen rivayette kafirlerin, müşriklerin ölen yeni doğan çocuklarından soruluyor. Onlar cehennemde mi? Onlar yaşasalardı ne üzerine yaşayacaklardı? Ve nereye gideceklerini en iyisi kim bilir? Allah bilir diyor. Demek ki hiç kimseyi cennete, cehenneme itham etme hakkına sahip değiliz. Veyahut, ha bu illa değil bakın. Yani şöyle durup dururken ha bu cennet, ha bu cehennemlik deme hakkına sahip değiliz biz. Amellerine zahiren hani bazı meseleler var. Kişiyle onlarla sizin aranızdaki ahit nedir? Namazdır diyor. Kim namazı terk ederse kafirdir. Biz bu kadar deme hakkına sahibiz. Bunun dışında ha sen bunu yapmıyorsun, etmiyorsun. Sen cehennemliksin, cennettin deme hakkına sahip değiliz. Çünkü cehalet umumen mazerettir. Bilmediği bir şey hakkında insan, sen niye bilmiyorsun? Ha, sen kafir oldun deme hakkına sahip değiliz. Bazı meseleler var ki işleyeceğiz. Birçoğunda işledik biliyorsunuz. Bu noktalarında hassasiyetten ne yapılması bilinmesi gerekir ki bu noktada vereceğimiz en önemli misallerden bir tanesi geçmiş ümmetlerden iki arkadaştan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Bunlardan birisi diyor ameline çok dikkat eder. Birisi de ne yapmazdı? Hep zayıftı, işlerdi diyor. Öbürü ise diyor onu her iş dediğinde yakalar yapma. Allah'tan kork diyor onu ne yapar? Uyarırdı diyor. Ve bir gün yine onu günahta diyor yakalayınca ne yaptı? Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak dedi diyor. Ve öyle bir söz söylüyor ki hem dünyasını hem de ahiretini batırıyor Allah Azze ve Celle fıskış diyeni rahmetiyle cennetine koyuyor ve onu hesaba çekerken koymayacak diyeni sen benim rahmetimden emin mi oldun? Diyor. Ve onu ne yapıyor? Cehenneme sokuyor. Onun için kardeşlerim Tevhid ehli insanlar çok dikkat eder, cennetlik ya da cehennemlik olduğuna dair biri hakkında ne yapmaz, laf söylemezler. Hatta Bukhari'nin hadisine dikkat edecek olursanız, Abdullah bin Himar kıssasını hatırlıyor musunuz? Bir gün Abdullah bin Himar içki içiyor, yakalanıyor ve meclise getiriliyor. Ona dayak atılırken bir tanesi sahabenin diyor ki Allah seni kahretsin, Allah sana lanet etsin şu ortamı, şu meclisi ne yaptın? Bozdun diyor. ve selam ona dönüyor. Ona lanet etme diyor. O Allah'ı ve Resul'ünü çok seviyor. Bak işlemiş olduğu e, günaha karşı da cezasını ne yapıyor? Çekiyor diyor. Bu da gösteriyor ki boynunda İslam bağı olan birine takınılacak tavır, e, boynundan İslam bağı çıkmış bir insana takılacak tavır gibi değil iman bağı varsa ona Müslüman muamelesini ne yapacak yapacak Ama fıskına da razı ne yapmayacaksın? Olmayacaksın. Nasıl e, bir sapan taşıyla oynayan veya kuş kovalayan birini gördüğünde Allah Resulü'nün iseratü vesselam bunu yasakladı sen bununla oynama bu ancak kafayı yarar, gözü çıkarır dediği halde yine ertesi gün onu ondan oynarken görünce ne diyor? Önlemler alıyor. Seni bir daha görürsem selam vermem. Hastalandığında ziyaretine gelmem, cenazene ölürsen cenaze namazını ne yapmam, kırmam diyor. Yani ona ne yapıyor? Emirlere uyarsa ben de sana İslam kardeşliği haklarını yerine ne yaparıp getiririm. Sen Allah'ın hakkını yerine getir, ben de bana düşen hakkımı sana ne yapayım yerine getireyim diyor. Ama kafir muamelesi yapmıyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından bir örnek vereyim. Ee, cihat batlarını hatırlayacak olursanız su mu Sahabenin birisi ne diyor? Ee, falan diyor, cennette diyor, şehittir diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O cehennemdedir diyor. Yani sahabe bile olsan yüzünün önünde çarpışa çarpışa ölse bile hataya ne yapabiliyormuşsun? Yani Öyleyse kendimize ne yapacağız lehte aleyhte? Garantiye alacağız. Tevhid ehli insan gönlüne de diline de ne yapacak? Sahip olacak. Usame hadisini hatırlayın. Ne yapıyor? La ilahe illallah diyen adamı çekiyor öldürüyor. Korkudan dedi diyor. Kalbini mi yardı? Kalbini mi yardı diyor. Keşke o gün iman etseydim de o sözleri ne yapmazaydım, işitmeseydim diyor. Öyleyse birileri çıkıp da bunların hepsini silip görmezden gelip alüluttak insanları tekfir ediyorsa biz aynı dinden insanlar değiliz. Buna cahil insanlar. Çünkü bunların en babaları, ilk öncüleri haricilerin kimi tanımıyorlar? Allah'tan kork diyorlar. Kime? Allah, Allah Resulü'ne. Ali Selatü vesselam'a gökteki nemi benim. Hala ne diyor? Allah'tan kork. Niye? Çünkü nefsine hoş geleni yapmadığı için. Harici dediğimiz insanların nefsine hoş geleni veyahut onların dediğini, onların düşüncesini aynı tekrar etme, ikrar etme ne derler? Sen kafirsin derler. Ali'yi öldürürler, secdeye kapanırlar. Onun için kardeşlerim, demek ki bu nasları görmez ne yapamazsınız? Gelemezsiniz. İşte bunların bozukluğu, akli baktıkları için meseleye. Vahyi baksan, iman esaslarıyla baksan, bitti. Düşünün ya, şu yeryüzünü yaratan kim? Allah. Rızkı veren kim? Allah. Bütün yeryüzündeki her şeyin, ihtiyacını anında bilip, anında gideren kim? Şu anda yeryüzünde işlenen küfür, günah kime karşı işleniyor? E Allah Azze ve Celle bu kadar sabırlıyken bize ne oluyor ya? Allah adına kılıç sallıyoruz. Allah adına güya cezalandırmaya çalışıyoruz. Önce biz Allah'ın dediğini bir yapalım ya. Allah'ın emirlerini yerine getirelim. Allah'ın... Yerine geçip de sen kafirsin, sen müşriksin diye ayırt edeceğimize Allah'ın dininin ne olduğunu öğrenelim, hayatımıza geçirelim. Kendi ruhumuzda bir özümseyelim. Sonra insanlardan bunu bir isteyelim. Allah anaya babaya üf bile demeden sadece Allah'a ve Resulüne isyana davet ettiğinde onlara ne yapma? Mütahat etmeden ama bakın bazı kesim saçı sakalı uzatırlar Güya dini tevhidi öğrenirler, ilk ayrıldıkları, tekfir ettikleri, dışladıkları, gözünün yaşak bıraktıkları kim? Anne baba, üf bile demedi Allah Azze ve Celle'nin, üf bile demedi anneyi babayı ilk böyle tekfir edip atan nedir? E bu taife, ya kendine bile faydası olmayan bir insanın kime faydası olacak? Sen önce cennete giden yoluna yap, bir kazan. Anayın ayağı altında, benim ayağımın altında değil ki. Git sen önce ananın ayağının altında cenneti ne yap? Bir kazan. Babanın rızası, Allah'ın rızası diyor. Git bir babanın rızasını bir al ya. Ama ben ona sen körü körüne uydemiyorum ki. Allah'a ve Resuluna isyan ettiğinde, seni davet ettiğinde ona itaat et. Bu kadar. Dinin neyi var? Çizgileri var. Ama iman esaslarını öğrenmeyince kendi anladıkları iman, esası, hayata, din diye geçince işte bu sefer ne yapıyor? iman küfür sınırları giriyor ve insanların psikolojisi, fıtratı bozuluyor. Artık neye nasıl baktığını anlamanız mümkün değil. Bu toplumda birisi vardı adı Boranlı Burhan neyse. Annesine mümin gözüyle bakar, babasına o gözden bakmazdı biliyor musunuz? Yani biraz daha ileriye git babasına. Ne derdi? İçinden diyordu zaten. Hareketleriyle de. Aynı baba gelip dükkanda ne dedi Harun? Oğlum ne yaparsa yapsın o hata yapmaz dedi. Hala çalıştırmıyor. Bak evli kız aldı etti. O baba iki eve bakıyor. Kendi anasıyla geçinemediği diye ayrı ev tuttu onlara. Oğlum çalışmasın tövü ehli diye hala onlara bakıyor. Ama oğlu Babasının aynı gözden bakmıyor biliyor musunuz? Takiye yapıyor. Mert değil. Mert olacak Din kaypaklığı ne yapmıyor? Götürmüyor. Eskiden Şialar da vardı Takiye'de. Bugün bunlarda şeylik de yok. Yani. Mertten. Eskiden bir harcı çıktı mı Ali'nin karşısına bile çıksa ne derdi? Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Hükmetmiyorsan şusun derdi. Bugünkü geriden Adamın yüzüne ne yapamaz? Ya da dağın arkasını aşar, emekli olur, sakal bırakır, çarşaf giyer, şalvar giyer ondan sonra. Böyle. Ama İslam'da ne var? İmanda ne var? Bir netlik var, bir mektlik var. Aleyhissalatü Vesselam az bir toplulukken koca koca topluluğun kalbine korkuyu saldı mı? Niye saldı? Mertti. Dürüstü o topluluk. Öğrendiğini hayatına ne yapıyordu? Geçiriyordu. Bu topluluk tuttuğunu koparır diyordu. Ama bugün her türlü günah, her türlü takiye, her türlü haramı helal kılma, helalı haram kılma kimde? İman ettiğim diyen insanlarda ama e, Allah'ın yardımı olmayan ne bizde. Birlik beraberlik kafirlerde bizde yok. Bunun sebebi imanda müslümanların imtihanı kaybettiklerinde. Bugün bakın nerede fırkayı dalle var? Onların işte e, İslam ekonomisi, onların bilmem İslam'a bakışı, onların İslam yönetimi revaçtadır. Ama ehli sünnetin İslam esaslarını öğretmeye kalk şucu, bucu, dinsiz, şusuz, busuz diye ne yapılıyor? Hep dışlanıyor. Çünkü şeytan yanlışı insanlara sevdirir. Doğruya ne yapmaz insanları? Yaklaştırmaz. Çünkü her taraftan kuşatacağım. Sen onlardan ne yapacaksın? Uzaklaştıracağım diyor. Allah vahiy haşır neşir olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Demek ki biz insanların zahirine bakıyoruz. Şu cennetlik ya da cehennemlik itamı bize ait değil. Peki siz sormuyorsunuz da ben sizin adınıza sorayım. E, Kulya eyyuhel kafirün diye bir şey var ayet sure. Peki bu ne olacak diye. Hiç aklınıza gelmiyor mu? Hı? Aklınızda gelinde konuşalım o zaman bunlardan. Evet. Yine iman esaslarından bir tanesi de kabir. Kabir sorgusu ve kabir azabı vardır. Bunu genişçe 4-5 ders işlediğim için çok tefarattılan durmayacağım. Kabir azabı nedir? Haktır. İnkarı küfürdür. E, i̇nanmayan da bu noktada imanını ne akmıştır? Yıkmıştır. Çünkü e, inanan herkes ölümü tatacaktır ve her insan yaratıldığı toprağa iade edilecektir. Allah'ın neyi vardır? Azze ve Celle'nin vaadi vardır. O kabir insanı ne yapacaktır? Sıkacaktır. Kabir azabından hiç kimse ne yapamayacaktır? Kaçamayacaktır. Ve aleyhissalatü vesselam her namazda selamdan önce bize neyi emretmiştir? Dört şeyi bunlardan bir tanesi kabir azabından Allah'a sığınırım. Bu bizim dinimiz her namazda selamdan önce olan düsturlardan bir tanesidir. Bugün kabir azabını inkar edenler yine akıl melekeleriyle ne yapmışlardır? İnkara kalkmışlardır. Adem'in gününde doğan ölenle, kıyametin kopma saatinde ölen aynı azabı mı çekecek? Allah adaletlidir, kimseye zulmetmez diyerek ekleyip çıkararak kabir azabını ne yapmışlardır? Akli inkara gitmişlerdir. Şimdi bu akli meseleleri şöyle bir bırakın. Kabir azabının olduğunu Allah kitabında söylüyor mu? Söylüyor. resul sünnetinde söylüyor mu? Söylüyor. O zaman bizim ilk muhatabımız, inanmamız gereken iman esası neymiş? Kabir azabının var olduğu. Kabirde bir hesabın var olduğu. Münker ve nekerin gelip sorguyu soracağının Var oldun. Sen önce gelen naslara ne yapacaksın? Boyun eğeceksin. Ama bizde ne var? Şimdi geliyor. Hocam diyor, diyor cuma kılınır mı? Kılınır he diyor. Ama diyor bu imamların arkasında kılınır mı? Git başkasında kılın diyor. E i̇şte bu camide kılınır mı? İşte cuma Tamam, öbüründe kıl. Soruyu uzatıyorduz. Ya arkadaş, sen kılmak mı istiyor? Kılmamak için bahane mi arıyor? Sen önce bir kılmaya bir niyetlensene ya. Sen bir niyetle. Ben sana neden kılman gerektiğini ne yapayım? Öğreteyim. Kafandaki pis fikirler varsa Ömer gibi ya dövüm çıkartayım ya da kolaylıktan, güzellikten çıkarayım. Ama sen önce gözünü nereye dik? Bir iman esaslarına bir dik ya. Eğer sen iman esaslarına gözünü dikmiyorsan e camiden kaçacak kırk tane sebep. Demin Harun Hoca'nın o eşeğin anırması da abdest bozucuymuş meselesindeki gibi. Halbuki eşeğin sırtında eşeğinin içinde ne var? Su. su var. E su gelince teyemmüm ne yapılıyor? Bozuluyor. Ama eşek sesiyle teyemmüm ne yapılmıyor? Bozulmuyor. Ama bizim toplum eşeğin sesini duyunca ah diyor gitti namaz diyor. Olmaz işte. Önce bizim dinde ne yapacak? Gözümüz olacak. E onlar diyor sabah akşam ateşe sunulur. Kıyametin koptuktan sonraki azabı daha şiddet. Daha şiddet. Ya bu ayeti ne yapacağız? Ben de yazmadım oraya. E, e o zaman sen kitaplara iman etmişsen kabir azabına da otomatik ben ne yaptın? İman ettin. Ben şimdi iman ederim ama şuna uymazsa etmem diyemezsin. Lehte aleyhte içinde ne gelmişse ne insene, kabulün bitti. Ben bunu kabul etmiyorum, lüksüne sahip değilsin, ha etmeyebilirsin. Ama iyi bir ne olursun. Evet. Demek ki e, kabir azabı haktır, inkarı küfürdür. E, İmam-ı in dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Sünnet vahidir, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir. Allah ondan razı olsun. İnşallah bundan sonraki iman esaslarına devam edeceğiz. Bir dahaki konumuz dinde çekişme ve ayrılıktan kaçınma iman esaslarındandır. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle her türlü şer ehlinden, her türlü fırkayı dalleden bizleri her şekliyle uzak kılsın. Allah bizleri korusun razı olduğu insanların arasına kalsın, Sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bize nasip etsin. İman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi hepimize nasip etsin. Sübhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedene ilahhe illâ ente estağfiruke ve etûb ile. Elhamdülillâhi rabbil